mi ağlıyor Hülayim, Dedeciğim sen neden ağlıyorsun Ben mi şey, Sen uyumamış mıydın Uyumuştum ama uyandım Neden ağlıyorsun sen Kitap okuyordum yavrum Ne kitabı Kur'an okuyordum kızım e Peki neden ağlıyordun Anlayabilir misin söylesem Anlarım tabi Okumuş olduğum ayetlerde Allah buyuruyor ki Müslüman olarak can vermeyecekseniz sakın ölmeyin yani nasıl anlasan ya Müslüman olun Müslüman ölün ya da ölmeyin. Dedecim ben büyüyünce Müslüman olacağım. Sen zaten Müslümansın yavrum. Bütün insanlar Müslüman olarak doğar. Akıl ve bali oluncaya kadar Müslüman kalır. Aklı olgunlaştığında şuurlu olarak İslam'a bağlanırsa Müslüman olarak yaşar. Aman gecenin bu vaktinde beni konuşturuyorsun. Hadi hadi bakalım doğru yatağına. Sabahleyin konuşuruz Ama dede Kızım sen niye kalktın Aa, Babam da geldi Hadi kızım yatağına uyku saatinde uyunur hadi Ama baba dede uyumuyor ki Üzme çocuğu belki ihtiyacı için kalkmıştır Hadi yavrum dinle babanı Son günlerde biraz garipleştin baba Nasıl garipleştin Ne bileyim be, geceleri uyumuyorsun Sanki bir telaşın var gibi <Gülüyor> Yaşım ilerledi oğlum Belki artık ağacın gölgesinden kalkıp yola devam edeceğim Hastalık gelmeden sağlığın, ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilmeli O da ne demek baba? Her doğan ölür oğlum Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki Bilmem ömrüm yetecek mi? E, yakında ölecekmişsin gibi konuşuyorsun e, Belki yakın, belki uzak Zaman durmadan akıp gidiyor Nice uzaklar yakın oldu oğlum Nice gelecekler geçmiş oldu gitti Aha sen hala burada mısın kızım Hadi güzel evladım git yat yerine Siz niçin yatmıyorsunuz Bizim gibi olunca sen de kalkarsın kızım Gecenin son üçte birlik dilimini sen de değerlendirirsin Gecelerin sabaha yakın kısmında ibadet güzel Ve insanlara yük olmamak için çalışmak da bir ibadet Devri saadette peygamber efendimiz Arkadaşlarıyla otururken bir genç Hızlı hızlı yanlarından geçer Ashabtan bazıları yazık derler. Şu gücü kuvvetiyle Allah yolunda olsaydı. Efendimiz gül goncası tebessümüyle öyle demeyim buyurur. O genç insanlara yük olmamak, yaşlı ana babasını çocuklarını geçindirmek için koşuyorsa... ...ve bunu Allah için yapıyorsa Allah yolundadır. Kibir ve azametle çalım satmak, gösteriş yapmak içinse şeytanın yolundadır. Ameller niyete göre yani. Elbette... Hazreti peygamberin ordusunda savaşıp da Şehit olmayanlar da vardır e Yine sen anlatmıştın baba Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara Medineli Müslümanlar Mallarının yarısını vermişler de Mekke'den hicret edenler Bize çarşının yolunu gösterin yeter demişler Evet Kimisi çarşıda yük taşımakla başlamış işe Ve gün gelmiş Ordu donatacak kadar zengin olmuşlar Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman'ın Aşari-i Mübeşşere muhteşem insanlarmış e, aşari beşere, Mübeşşere ne demek baba bu? Sağlığında cennetle müjdelenmiş on kişi Mesela Hazreti Osman'ın cennetle müjdelenmesi Medine'de müthiş kıtlık var Hazreti Osman buğday getirmek için Şam'a kervan göndermiş Kervan götürdüğü malları satıp buğday alacak dönecek ...bütün tüccarlar Hazreti Osman'dan buğday alıp satmak için bekliyorlar. Kervan geliyor ve Hazreti Osman gelen buğdayı Allah için... ...ihtiyacı olanlara dağıtmaya başlıyor. Bir kısmını da Efendimiz'e veriyor. O da dağıtıyor. Bir deve yükünü kendi evi için ayırmış. Hazreti Peygamber Aleyhisselam birini gönderip... ...eğer varsa bir miktar daha buğday istiyor. Hazreti Osman hiç tereddüt etmeden... Evi için ayırdığı deveyi gönderiyor O da dağıtılıyor Efendimiz soruyor Osman'a ve ailesine ne kaldı? Hazreti Osman memnun Allah ve Resulü kaldı diyor Düşünebiliyor musun oğlum? Bir kervan dolusu buğday ihtiyacı olanlara dağıtılıyor Ve kervan sahibine bir şey kalmıyor Adı güzel kendi güzel Efendimiz Osman'ın bu verişi karşısında Ben aciz kaldım ya Rabbi diyor ona ne verebilirim O sırada Cebrail geliyor Müjdeyi getiriyor Osman'ın bu vermesine karşı Allah ona cennetini verdi diyor Allah Allah Ne güzel Hani Şam'dan gelecek kervanı bekleyen tüccarlar vardı Hazreti Osman'a geliyorlar Şu kervanın yükünden bize de satsan diyorlar Hazreti Osman sattım diyor Soruyorlar Kaça sattın Cevap veriyor sizin veremeyeceğiniz bir fiyata. Fakat kime sattın? Cennet karşılığında Allah'a sattın diyor. Bu mealde bir de ayet hatırladım baba. Hangi ayet? Muhakkak ki Allah cennet karşılığında... ...müminlerden nefislerini ve mallarını satın almıştır. Çok güzel oğlum. Çok güzel. O zaman dünya hayatı da bir bakıma ticaret olmuyor mu? Mülk Allah'ın... Esasen nefislerimiz de Allah'ın, mallarımız da. E cennet karşılığında onları bizden satın alması ne demek? Ya bütün her şeyin Allah için sarf edilmesi demek olmaz mı? Evet. Allah'ın sana bahşettiği her şeyi Allah için değerlendirebilirsen... ...yine cenneti kazanırsın. Ama... Bir görev için sana verilen bir imkanı, nasıl diyeyim, bir iş kurmak için verilen sermayeyi keyfine göre harcayıp yersen, birisine iletilmek üzere verilen parayı harcarsan, örnekleri uzatmak mümkün. Emanete ihanet etmiş olursun. ihanetin cezası büyüktür. Allah korusun. Sabah olmak üzere baba İstersen Evet evet duaların en makbul olduğu zaman Haklısın Rabbim kulluğundan ayırmasın Oğlum Ben bugün dükkana gelmesem Nasıl istersen baba ama Yaşasın Senle birlikteyiz. Parda gideriz olur mu dedecim? Baba... Sen... Hasta mısın? Biraz yoksa? rahatsızım galiba. Haberciler geldi canım. Ne habercileri? Davete hazır olabilsek... Kul olarak gidebilsek... Baba şaşırtıyorsun beni. Oğlum... Artık tek başına karar verebilecek yaşta ve olgunlukta bir tüccarsın. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Fakat... Dürüst yapılan ticarettedir. Allah'a hamdolsun biz Müslümanız. Bir Müslüman hangi ülkede yaşarsa o ülkenin durumuna göre hareket etmelidir. Fakat İslam'dan taviz vermemelidir. İslamiyet her şeyin tarifini yapmıştır Tuvalete girerken bile hangi ayakla girileceğini Çıkarken hangi ayakla çıkılacağını Hapşırırken bile ne deneyeceğini anlatmıştır Çok mühim bir mesele olan Ticaretle alakalı bütün meselelerde Dinimizin emir, yasak ve izahları vardır Bu zamana kadar sana onları elimden geldiğince öğrettim Doğru baba Pek çok meselede beni yetiştirdiğin gibi İslami ticaret kaidelerini de öğrettin Allah razı olsun Oğlum dünya malı dünyada kalır Altınlarıyla gümüşleriyle mezara giden var mı Hiç gördün mü Herkese iki üç metrelik bezden başka Ne arkadaşlık edebiliyor Dünyada çiftliklerin Hanların olmuş ne faydası var Ölünce iki üç metrelik yere ancak sığıyor insan Geçen sene Ramazan ayındaydı Memleketten arkadaşlar gelmişler. Yardım topluyorlar. Talebe yurdu yaptırıyorlarmış. Benden de istediler. Allah kabul etsin bir şeyler yaptım. Başka tanıdığın yok mu onlara da götürsen dediler. O anda benim de pek samimi bir dostum aklıma geldi. Telefon edip meseleyi açtım. Randevu istedim. Olur hay hay buyurun dedi ve gittik. On bin Türk lirası para verdi. Hayretler içinde kaldım. Onun yanına gidinceye kadar daha fazla masrafımız olmuştu. Neyse halimizden üzüldüğümüzü anladı... ...ve bugünlerde bir tarla alıp toplu konut yapacağım. Onun için elim dar. Eğer yüz dönümlük yer bulursam... ...sizin talebe yurduna on milyon yardım ederim dedi. Ayrıldık. Daha sonra bir gün sekreterini aradım. Konuyu biliyordu. Yirmi beş dönüm tamam dedi. Aradan bir müddet geçince tekrar aradım... Arsanın elli dönümü tamamlanmıştı. Son olarak bir daha ağrıyım dedim. Sekreteri, beyefendi, patron yüz dönümü tamamladı ama... ...bir selvi ağacının altında iki metrekarelik yerle iktifa etti. Duymadın mı? Geçen hafta vefat etti dedi. Bu da bana bir dokundu oğlum. Eğer bu dünyada Allah için bir şeyler verebildiysen... ...öbür tarafa o gidiyor... Yoksa başka hiçbir şey gitmiyor Yerde işine yaramamış Tabi tabi yerde işine yaramadı Üstelik miras meselesinden çocuklarının arası açıldı Rezilliğim bine bir para İmkan eldeyken kıymetini bilmeli Gereğini yapmalı oğlum Çaylar soğumadan da kahvaltıyı etmeli değil mi dedecim? Hakkını helal et yavrum Babanla konuşurken seni unuttuk Hadi biraz da sofrada konuşuruz <gülüyor> Annemle babaannem niyetliymişler Elhamdülillah Rabbim bizim rızkımızı daraltmadı oğlum Çok şükretmeliyiz çok Biliyorsun rızkın kefili odur Kimse kimsenin rızkını yiyemez Gerek insan gerekse hayvanın rızkı Kuvveti gıdası Bütün geçim sebepleri Allah'a aittir Rızkı sebeplerini yaratan Sevk eden hep Allah'tır her tarafın karla kaplı olduğu şiddetli kış günlerinde kurdun kuşun rızkını veren, hayatını devam ettiren, yaşatan Allah'tır. Rızkı kesilen gider. Allah'ın yaşatmayı dilediği kimsenin rızkını ise kimse kesemez, engel olamaz. Ee, baba o zaman rızık kazanmak için çalışmak nasıl oluyor? Ve rızık belli olunca çalışmaya gerek yok mu demek istiyorsun? Yani herkes çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için çalıştığını söylüyor da. Sebepler aleminde bir bakıma öyle denebilir belki ama esas olan Allah'ın mahlukatına hizmettir. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılmış. Yapacağı işler peygamberler vasıtasıyla kendisine bildirilmiştir. İnsan Allah'ın memurudur. ...ve memur kendisinden istenen görevleri yapınca maaşını alır. Rızık konusunda Allah'a güvenmek gerekir. Baba bana da çay döker misin? Tabii evladım. Baba güvenmenin ölçüsü ne olmalı? Önce Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadisi hatırlatmak isterim. Bir gece Efendimizin hani saadetlerinde bir miktar buğday kalır. O gece uyuyamaz kalkar buğdayı alıp çıkar bir süre sonra da gönül huzuru içinde döner. Hazreti Ayşe validemiz ya Resulallah niçin bu kadar huzursuz oldunuz o buğday yarın bize lazım olmayacak mıydı deyince bunca nimeti içinde Rabbimin yarın bana rızkımı lütfedeceğine güvenmez miyim buyurur. Gücü her şeye yetene inanmalı güvenmeli bağlanmalı olur. Hiç şüphe götürmeyen bir inanış, kopmak bilmez bir bağla bağlanmalı. İnanmak ve güvenmek ne güzel bir huzur kaynağı değil mi baba? İş hayatımızda sana güvenmekle ne kadar rahatım bilemezsin. Biraz sıkılsam, biraz işleri karıştırsam babam var, tecrübesiyle çözer diyorum. İnanmasam, güvenmesem, paniğe kapılıp daha başka hatalar yapabilirim. Ya Allah'a inanıp güvenince, insancı hayat budur oğlum. ...asıl inanılıp güvenilecek olan Allah'tır. Gücü her şeye yeten ancak O'dur. Veysel Karani bir dostuna... ...yer ve gök ehli kadar ibadet etsen... ...zatını tasdik etmedikçe kabul etmez der. Tasdik etmeyi şöyle açıklar. Hak taala'nın rızkına kefil olduğuna itimat edip... ...kalıbını ve kalbini ona ibadet ve huzur için hazırla ki... ...tasdik etmiş olasın. Anlıyorum baba... Yine Veysel Karaniye bir dostu, nerede oturmamı tavsiye edersin diye sorar. O da asabı keramdan çoklarının bulunduğu ilim ve olgunluk kaynağı olan Şam'a gitmesini söyler. Adam Şam'da geçimim nasıl olacak deyince gücenir, vay karanlık dolmuş bu gönüllere, şüphe karışmış, artık nasihat tesir etmezler. Nasihat her gönüle tesir etmez mi baba? Yağmurdan her toprak yapısı kadar istifade eder oğlum. Taşlar yıkanır geçer. Kum suyu yutar ama hiçbir şey bitirmez. Verimli topraksa yağmurun her damlasından yararlanır. Ne güzel söylüyorsun baba. Ama ben gitsem iyi olacak artık. Vakit hayli ilerlemiş. Öğleye doğru ben de gelirim belki. Sen bilirsin. Allah ...Allah'ım... ...Selamun Aleyküm... Aleykümselam. ...Baba... ...Hayrola seni iyi görmüyorum oğlum... ...Meram anlamıyor ki adam... ...Hangi adam... ...Ne oldu... ...şöyle sakin sakin anlatır mısın... ...Hakkını helal et baba... ...Sana da bağırdım... ...az önce biri geldi mal istedi... ...kalmadığını söyledim... ...kızdı söylendi... ...yalan söylüyorsunuz dedi... ...durup dururken mi yalan söylüyorsunuz dedi... ...kapının yanında sabahleyin sattığımız mallar vardı... Evet. Bak oğlum, önce soğukkanlı olmasını bil. Müslüman bir tüccar, güler yüzlü, tatlı dilli, doğru sözlü ve sakin olmalı. Sinirlenmemeli yani. Ama adam bizi stokçulukla da baba. Suçlasın. Biz kendimizi bilmiyor muyuz? Biz stokçuluğun zulüm olduğunu bilmiyor muyuz? İhtikar veya stokçuluk haramdır oğlum. İnsanın meşru servetini gayr-meşru bir hale getirir. Allah korusun. Müslüman halkın muhtaç olduğu bir eşyayı aşırı kar etmek için saklayıp darlık olunca satmaz Satılık bir şeyi 40 gün saklayıp satmayan kimse Allah'tan Allah da ondan uzaktır Ama adam anlamıyor ki bunu Bırak ama. şimdi adamı sen anlıyor musun bu anlattıklarımı biliyor musun Biliyorum ama Amasız bilmelisin oğlum bilmelisin ve güzel güzel anlatmalısın Ticaret bir farz kifayedir Allah rızası için yapılır Müslüman, Allah emri olan bir farz-ı yerine getirmek için ticaret atılır. Ehli sünnet itikadını güzelce öğrenir. İşe başlarken kazanacağı parayla iffet ve namusunu korumaya, başkalarının servetine tamah etmemeye, borcundan ve ihtiyacından dolayı zor durumda bulunanlara yardım etmeye, bu arada İyiye emredip kötülükten alıkoyma görevini de yerine getirmeye niyet eder. Ticaretin içinde boğulup gitmez yani. Aferin, ne güzel ifade ettin. Müslüman halkın ihtiyaçlarını karşılamak için ticaret yapar, kendi ihtiyaçlarını karşılayıp işini büyütebilmek için kâr eder. Kâr esasen amaç değil, araçtır. Aracı amaç haline getirmek Allah korusun dünyayı tersine çevirmek olur. Ticarette kâr önemli bir araç ama. Bu Elbette. Yalnız sadece kar etmek için çalışmak insanı zalim edebilir. Dünya çarşısı Müslümanı ahiret çarşısından alıkoymamalıdır. Ahiret çarşısı ise cami, mescit ve ilim meclisleridir. Bilir misin oğlum eskiden Müslüman tüccarlar evlerine gitmeden önce camiye, bir zikir veya ilim meclisine gider, kendi kendilerini ölmeden hesaba çekerlerdi. Allah buyuruyor oğlum, bir kısım erler var ki alışverişleri onları Allah'a zikretmekten, namazlarını kılmaktan, zekatlarını vermekten alıkoymaz. Fakat dünya çarşısı savaş alanı gibi baba. Erlik, yiğitlik de burada oğlum. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin bir sözü vardır. Buyurur ki, hesap günü Allah kullara sorar, ey kulum. ...hayatın boyunca ben hep seninleydim... ...sen kiminleydin... ...görünüşte hakla, ...fakat özde... ...hakla olabilmek zordur oğlum... ...şeref de zorluk nispetindedir... ...doğum sancısına katlanmayan kadın... ...analık saadetine kavuşabilir... ...Rabbim bizleri gafletten uyandırsın... ...bazen veriyoruz işte... ...bu yüzden... ...sıkça tövbe istiğfar etmeli oğlum... ...ahdü peymanımızı yenilemeli... Sonra insan nasıl yaşarsa öyle ölürmüş. Müslüman tüccara yakışan dükkanı açma zamanına kadar ahiretiyle meşgul olmaktır. Sabah namazını kılar, zikrini yapar, evradını okur, sonra gidip dükkanını açar ve besmeleyle işine başlar. Buyurun. Evet benim. Hayırdır? Evet. Evet. Bir bakayım. Babamla bir görüşeyim. Anladım. Tamam ben seni ararım. Ol. İyi günler. Kim? Bir arkadaşım baba. Ne istiyor? Para. Ha. Gerçekten ihtiyacı olan biri mi? Pek değil. Son günlerde biraz sefaate daldı. Hayatı yaptıkları hiç hoşuma gitmiyor. Çevre kazanıyormuş. Verecek misin? Bakacağım. Fakat gidişini iyi görmüyorum. Lüks ve israf adamı bitirir baba. Efendimiz buyuruyor. Hayırlınız, dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyen ve insanlara yük olmayandır. Hak olmayan batıl şeyler uğrunda, mal ve para harcayanlar israf içindedirler. Çok para kazanıyor olmak insana bazı haramları helal kılmaz ki baba? İslam'ın haram helal hududu, zengini ayrı, fakiri ayrı değildir herhalde öyle değil mi? E zaruri ihtiyacı olmadan sırf malını çoğaltmak için... ...dilenen kimse az istesin, çok istesin. Cehennem ateşinin közünü istemiş olur oğlum. Allah için istemek ayrı. Fakat insanın kendisi için bir şeyler istemesi zordur. Baba arkadaşa ne diyeyim? Onu sen bilirsin. Fakat dostlarını hiç seç. İslam'ı yaşayan dostlar... Birbirinin yükünü hafifletir Huzur verir Yaşanmayan dostlarsa yük olur Sıkıntı verirler Sen bilirsin Hah, işte geldi Ahmet Hasan Hadi şu malı yüklemeye yardım ediver. Tut Şuradan çek Tamam onu da oraya koy Oldu. Hadi güle güle hayırlı yolculuk zanlar ki şehadetler dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Hadi buyur baba ahiret çarşısına. Hadi bismillah. İslam'ın mesut devrinde fertler Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmıştı. Her alanda olduğu gibi ticari hayatta da yolsuzluğa rastlamak hemen hemen imkansızdı. Alışveriş yapan kişi aldatılmadığına emin ve ruh emniyeti içindeydi. Ama onlar Efendimiz'den doğrudan doğruya istifade ediyordu baba. Bu mazeret değil oğlum. Biz de Efendimiz'den aynı şekilde istifade edebiliriz. Ona vahyedilen Kur'an elimizde değil mi? Sonra sünneti, yani peygamberimizin hayatı... ...bütün açıklığıyla hadis kitaplarında tespit edilmemiş mi? Dahası büyük müştehitler İslam'ın her konudaki kurallarını ortaya koymamışlar mı? Söylen misin bana sen samimi olarak neyi öğrenmek istediğini öğrenemedin? Hangi meseleyi aradında bulamadın? Onu demek istemedin baba. Evet, bir baba evladına zaruri dini bilgileri öğretmelidir. Ama bazen imkanlar her şeyi öğretmeye yetmeyebilir... Bugün sana elimden geldiğince ticaret hayatında nelere dikkat etmen gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Ama her şeyi anlatamayabilirim. Senden ricam kitap okumayı ihmal etme. Alimlerin sohbetlerine katıl. Senden şikayetçi değilim ama... Dinle dinle. Önce şunu unutma. İslami ticaret anlayışında bir malı kendisinde bulunmayan özelliklerle övünmek yasaktır. Malının değerini yükseltmek için yalan yere malının metedip başkalarına aldatan... ...riba yiyen Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Bu arada o sabah telefon eden arkadaşın vardı ya baba. Evet. Faiz de teklif etti biliyor musun? Meğer daha da vahimmiş. Bu konuda hüküm kesindir. Faiz yiyen kimseler kendisini şeytan çarpmış olan nasıl kalkarsa... ...mezarlarından öyle kalkarlar. Bu halde olmaları alışveriş aynen faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi helal faizi haram kılmıştır. Kim haram olan faizi helal diye yemeye dönerse... ...işte onlar cehennemliktir. O ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Bugüne kadar sen bizi faize bulaştırmadın baba. Bulaştırmamaya çalıştım. Dikkat edin oğlum. Dikkat edin de helal servetinizi harama dönüştürmeyin. Sonra menfaat için yapılan para yardımı da tehlikelidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife efendimiz faiz olur endişesiyle... ...alacaklı olduğu bir adamın evinin gölgesine sığınmamış... ...duvarının dibine oturmamış. İmam-ı Azam Efendimiz başkaymış. Gerçekten başkaymış oğlum. Ticarette vekil yaptığı kimseler... ...İslam'a aykırı bir alışverişte bulunsalar... Elde ettiği bütün karla birlikte o malın sermayesini de... ...fakirlere dağıtırmış. Bir keresinde... ...ayıbı gösterilmeden satılan elbisenin parası... ...sermayeye karıştı diye... ...o parti malın bütün sermayesini fakirlere dağıtmış. Dahası var... Zamanında bir koyun kaybolmuş, aranmış, bulunamamış, bu kaybolan koyunun eti yediği etlere karışır endişesiyle bir koyunun ömrü olan yedi sene boyunca koyun eti yememiş. Ama bu kadar titizlik neden baba? İnsan bilmediğinden sorumlu olmaz ki. İnsan yediğine içtiğine dikkat etmeli oğlum. Hiçbir şekilde haram boğazından içeri geçmemeli. Toprağa atılan tohum, güzel bir meyve ağacının tohumu olursa, güzel çiçekler açar, güzel meyveler verir. Ama tohum zehirliyse, bilmeden yerlerde de zehirleyip öldürür. Haram da zehirli tohum gibidir oğlum. Bilmeden de yenmiş olsa, haram kalbi karıştırır. İbadetin huzurunu alır götürür. Efendimiz, eğer ibadetinizden huzur bulmuyorsanız, rızkınızı gözden geçirin buyurur.'' İnsan bildiği haramlardan korunur ama bilmezse... işte onun için mümin şüpheli şeylerden de sakınmalıdır. İmam-ı Muhammed hazretlerinden takvaya dair bir kitap yazması istenir. O da ticarete dair yazdığım kitabı okuyun, helal kazanmayı öğrenin, takvaya erersiniz buyurur. Ticaret öyle göründüğü kadar kolay değilmiş. Prensipli olmak güzeldir oğlum. Prensiplerin en güzeli de İslam prensipleridir. Esasları, prensipleri belli olan iş zor olmaz. Bağdat tüccarlarından Yunus bin Abit manifaturacılık yaparmış. Namaza giderken kardeşinin oğlunu dükkana bırakmış. Gelen bir müşteri 200'e satılan bir malı 400'e ister ve satın alır gider. Yunus bin Abit yolda kumaşı tanır. Bir dakika bir dakika bir dakika durur musunuz? Bu kumaşı kaça aldınız? Dört e. Hayır nasıl olur? Bunun fiyatı iki yüzdür gel olmaz. Gel üzerini geri vereyim. Ama ama bu bizim memlekette beş yüz eder. Ben kendi rızamla dört aldım. Olmaz efendim olmaz. Lütfen dükkanıma gelir misiniz? Müşteri çaresiz Yunus'un ardına düşer dükkana gelirler. Utanmaz mısın? Allah'tan korkmaz mısın? Müslümanlara doğruyu gösteren yolu bırakıp satış fiyatının bir misli kar etmeye kalktın ha? Be, be, be, ben şahidim amca. Allah'a yemin ederim ki müşteri kendi rızasıyla aldı. Kendine yapılmasına razı olmadığın şeyi başkasına nasıl yaparsın? Kusura bakmayın. Bizde bu kumaşın satış fiyatı 200'dür. Buyurun paranızın üzerine. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Böyle tüccarlar da meğer. dilerse azı bereketlendirilerek çoğaltır. Onun için kanaat etmek güzeldir oğlum. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Kanaat eden aziz tamahkar olan zelil olur. Kanaat ticari hayatta huzurunda kaynağıdır. İnsanlık özelliğidir. Hatırlar mısın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye karar verdiği zaman halkı deletlemek ister kıyafet değiştirerek çarşıya çıkar. Selamun Aleyküm. Ve Selam. Bana bir batman ya ile bir batman bal verir misiniz? Bir dakika. <gülüyor> Buyurun. Ee, bu sadece bir batman ya. Ee, ben bir batmanda bal istemiştim. Bakın beyim. Ben bugün siftahımı ettim. Ama yanımdaki komşum daha siftah etmedi. Aynı mal aynı fiyatla onda da var. Lütfen bir batman balı da... ...ondan alır mısınız? Elhamdülillah... ...güneşin önünde karda... ...kardan adamlar da erir. ...benim milletim... ...böyle sevgi içindeyken... ...zulümler içindeki Bizans bize dayanamaz... ...güneş karanlığı buhar... Osmanlı'nın muhafak olmasında... ...ortaya koyduğu örnek adaletin çok etkisi olmuş baba... Birçok batılı ülke Osmanlı ordularını davet etmiş. Bir Polonyalı atasözünde Vistül Irmağı'nda Türk atları sulandıkça Polonya hürdür denilmiş. Hemen aklıma gelen bir ayet meali de şöyle oğlum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle münakaşa etmeyin, tartışmayın. Sonra rüzgarınız, gücünüz, kuvvetiniz gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ama buradaki sabır katlanmak değil, göğüs germektir. Ne pahasını olursa olsun imanı yaşamaktır. Mekke döneminin bütün baskılarına rağmen, yılmadan, usanmadan, metanetle İslam'ı yaşayanların sabrıdır. Galiba o dönemde İslam'ın en önemli görevi tebliğ idi. Ha, tebliğ dedin değil mi? Tebliğ her dönemde Müslümanların en önemli görevi oğlum. İslam'ı kıtalar ötesi ülkelere anlatan, ulaştıran Müslüman tüccarlardır biliyor musun? Ticaret kervanlarıyla gittikleri yerlerde İslam'ı anlatırlarmış. Yaşar, örnek olurlarmış. Bir bakıma onlar ticareti de İslam'ı anlatmakta bir araç olarak kullanırlarmış. İstanbul'daki en eski camileri de o Müslüman tüccarlar yaptırmış galiba. Japonya'ya kadar İslam'ı ulaştıranlar da Müslüman tüccarlar. O zaman asıl görev Allah emrini tebliğ etmekten ibaret. Evet oğlum. Evet. Gerek lisanı halile gerekse kalile Allah emrini tebliğ etmek. Müslüman bir tüccar ticaretini Allah emrine uygun yaparsa yaşayışıyla Allah emrini tebliğ etmiş de olmaz mı? Hadi yavaş yavaş toparlanalım baba. Çocuklar dükkanı kapatmaya hazırlandı biz de lafa daldık. Haklısın oğlum. Her sabah çarşıya çok erken çıkmak gibi çarşıdan geç ayrılmak da fakirlik sebeplerindendir. Akşam mümkün olduğu kadar dükkanı kapatmakta geç kalmamaya bak. Duayı da ihmal etme tabi. Evde görüşürüz. Sen nereye gidiyorsun baba? Dostlarımın yanına bir ilim meclisine. Hayrola baba vaz mı geçtin? Yok yok yo. arkadaş ziyaretini yaptım. Fakat akşam yemeğinde birlikte olmayı da nedense çok arzu ettim. Kızım söyle annenleri de sofrayı hazırlasınlar. ...bilir misin ki tatlı söz söylemek... ...güler yüz göstermek... ...zenginliğin sebeplerindendir... ...zenginlikle bunların ne ilgisi var... ...olmaz bununla? mı oğlum... ...bir kere müşteri ilgi duyduğu... ...güler yüz gördüğü, tatlı dil bulduğu yere gider... ...zengin olmanın sebepleri daha var... ...hatırımda kalanları saymaya çalışın... ...fakirlere sadaka vermek... ...güzel yazı yazmak... ...seher vakti uyanık olmak... ...evi ve kapı önünü temiz tutmak... ...yemek kaplarını temiz yıkamak... Beş vakit namazı tazim ve tadili erkana riayet ederek vaktinde kılmak. Sonra her gece Tebareke suresini okumak. Ezandan önce namaza hazır olmak. Devamlı abdesti bulunmak. Sabah namazının sünnetiyle vitir namazını evde kılmak. Kadınlarla az oturmak. Faydasız konuşmayı terk etmek. Az konuşmak. Konuşacaksan hayır konuş yoksa sus derler. Daha olacak canım neyse. Şey... Bir de oğlum, zekat önemli oğlum. Bilir misin ki zekat malı temizler. Zekat zenginin malındaki fakir hakkıdır. Fakirin hakkıdır. Onun için fakire verilirken lütuf gibi verilmemeli. Belki zekatımızı kabul edip bizi kurtardığı için teşekkür edilmelidir. Zekatı verilmemiş malda kul hakkı kalmış olabilir mi? Kul hakkı, kul hakkı çok önemli oğlum. Kul hakkı tevbe ve gözyaşıyla ödenmeyecek haklardan. Bu hak dünyada sahibine ödenmezse ahirette mutlaka ödenir. Çok geniş bir mesele değil mi baba? Bir arkadaşımızın gıybetini etsek üzerimize hakkı geçebiliyor. Durumu kendisiyle konuşup hakkını helal ettirmedikçe zor. Onun için Müslümanların sıkça helalleşmesi güzeldir. Allah için affeden mümine Allah daha güzel bir afla muamele eder. Sofrada başkalarını bekletince de kul hakkı olur mu dedecim? Affedersin yavrum hakkını helal et geliyoruz. Rabbim bu karışıklık içinde bize hakkı göstersin. Amin. Konuya yemekten sonra devam edelim. Baba bir telaş içinde gibisin ama çok güzel konuşuyorsun. Zevkle devam edersin. Kul hakkı konusunda Efendimizin bir hadisi hatırıma geldi. Bir gün arkadaşlarına soruyor. Söyleyin bakayım müflis kimdir diyor. Müflis iflas eden yani malını sıfıra kadar tüketen değil mi? Evet. Ashab-ı kiram da senin gibi cevap veriyor ama... ...peygamberimiz dinleyin diyor. Müflis kıyamet günü Allah'ın huzuruna... ...namazıyla, orucuyla, zekatıyla gelir. Cenneti kazandığını zannederek tam sevineceği anda... Dünyada çeşitli sebeplerle hakkını yediği bütün hak sahipleri bir anda etrafını sararlar. Bütün amelinin sevabı hak sahiplerine verilir. Fakat yetmez. O zaman alacaklıların günahları o kimsenin üzerine geçirilip cehenneme gönderilir. Hakiki müflis işte budur. Ne korkunç bir şey olur baba. Aman yarabbim. Onun için oğlum hak sahibine hakkını ver. İşçilerin ücretini hakkıyla ve zamanında öde ki... ...senin malında gözleri kalmasın. Onların beklemediği zamanlarda sık sık hediyeler ver. Herkesin hakkını verebilmek galiba gerçek adalet baba. Elbette. Her şeyin hakkını vermeli oğlum. Allah'ın emanetlerinin hakkını vermeli. Fakirlerin Allah için eğitim ve öğrenim görenlerin hakkını vermeli. Cihad edenlerin hakkını vermeli. Kitapların hakkını vermeli... Kur'an'ın hakkını vermeli, namazın hakkını vermeli, zekatın hakkını vermeli. İşe yaramayan malları zekat olarak vermemeli yani. Allah için verilen şeyin en güzeli olması icap eder değil mi baba? Yanlış hatırlamıyorsam bir ayet mealiydi. Allah yolunda sevdiklerinizden infak etmedikçe, vermedikçe birre nail olamazsınız. Allah'a yakın olamazsınız buyuruluyordu. Bu ayet üzerine Hazreti Ebu Bekir bütün malını dağıtmıştı da, Üzerine giyecek elbisesi bile kalmamıştı Bunun üzerine onunla birlikte Gökteki melekler bile Çul çuval giyinmişti Rabbim bizlere de Hazreti Ebubekir Bekir gibi zenginler Zenginlikler ihsan etsin Amin Amin ama kendimizde öyle olmaya Gayret edelim değil mi oğlum Hep güzellikleri başkalarından beklemeyelim Haklısın oğlum. Bir de oğlum her şeyin hakkını vermek dedik ya Bundan şunu da çıkarabiliriz Ailenin de hakkını vermek icap eder. Hanımının, çocuklarının hakkını vermelisin. Kardeşlerinin hakkını vermelisin. Gerekirse geceyi gündüze kat, çalış, çabala. Fakat hanımını, ev işleri ve çocuklarına bakmanın dışında çalıştırma olmaz mı? Bu hanımının ve çocuklarının ruh sağlığı için çok önemlidir. Allah öyle durumlara düşürmesin baba. Sen kullukta kusur etmezsen düşürmez inan. Karşılaştığımız sıkıntılar, zulümler hep bazı hatalarımızın bedelidir. Unutma. Kişiye zulmetmez füdaası. Kişinin çektiği kendi cezası. Kur'an-ı Kerim'in Mutafifin Suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Cehennemin en korkunç deresi, ölçü ve tartıda çalmayı adet edinenler içindir. Onlar, kendilerine ölçtükleri vakit basa basa ölçerler. İnsanlara ölçtükleri vakit eksik ölçerler. Bu haksızlığı yapanlar, büyük bir gün için dirileceklerini zannetmezler mi? O günde bütün insanlar Rabbül Alemin için kıyam ederler. Herkes Allah huzurunda muhakeme olur. Haklı, haksızdan hakkını alır. Bütün varlığıyla dünyaya sarılmak öyle bir fakirlik getirir ki, ondan sonra zenginlik olmaz. Dünya hırsına düşmek öyle bir meşguliyet getirir ki artık ondan sonra hiçbir ibadet, hiçbir hayırlı iş için boş zaman kalmaz. Dünya malıyla cimri olmak öyle bir keder, öyle bir tasa getirir ki artık ondan sonra sevinç ve ferahlık yok olur. Bunlar gerçek Müslümanın özellikleri olamaz baba. Gerçekten Müslüman olabilirsek, Müslüman kalabilirsek öyle. Dikkatli olmalı oğlum, dikkatli olmalı. Sonra piyasayı yabancılara bırakmamalı. Gayretli, uyanık, becerikli olmalı Başkalarının Müslümanlara zulmetmesine fırsat bırakmamalı Gerçekten öyle oluyor baba Ekonomik hayata hakim olan neredeyse her şeye hakim oluyor Ama bizim Allah'ımız var oğlum O Allah ki gücü her şeye yetendir Her şeyi yoktan var edendir Ona hizmet eden kulunu zelil etmez Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder Ortaklıkta da öyle olurmuş Evet İki kişi Allah için bir araya gelip ortak bir iş kurarsa... ...üçüncüsü Allah olurmuş Fakat taraflardan biri emanete ihanet ederse... ...Allah da üzerlerindeki yardımını kaldırırmış. Bizde ortaklıklar bir türlü yürümüyor baba. E gerçekten Allah için yapılsa... ...taraflar sadece Allah'a karşı hesap vereceklerini tam bilseler... ...devamlı Allah'ın kontrolünde bulunduklarına inansalar... ...Allah'ın her an görüp gözettiğini bilseler yürür... ...yürümemesi zaman zaman... ...insani zaaflarımızın öne çıkmasındandır inan. Sen ne güzel bir babasın babacığım. Bütün bu çırpınışların de? Bir baba evladının dünyasını kurtarabilir. Ama asıl olan... ...ebedi ahiret hayatını kurtarmasıdır. Onun yolunu öğretmesidir. Seni seviyorum oğlum. Ve ben öldükten sonra da... ...amel defterime sevap yazılmasını istiyorum. Çırpınışım ondan. Hayırlı evlat... Meyvesi tatlı, verimli bir ağaç gibidir. Rabbim bütün Müslümanlara hayırlı evlatlar ihsan Amin. Vakit ilerliyor baba. Zaten biraz uyuyup kalkacaksın. Düzenini aksatmak istemem. Yine devam ederiz canım. Hadi Allah rahatlık versin. Dede ben de hayırlı evlat olabilir miyim? İnşallah yavrum. İnşallah. Rabbim iki cihanda bahtınızı hak etsin. Hepinizin bahtlarını hak etsin. Ne o baba seni biraz bitkin görüyorum neyin var? Sabah da olmak üzere istersen hemen bir doktor çağıralım. Doktora lüzum yok oğlum. Ben kendi vaziyetimi biliyorum. Zaten dün akşam doktor gelmedim mi? Oğlum. Buyur baba. Gel. Şöyle yanıma otur. Dünya gözüyle seni yakından seyredeyim oğlum. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Ama... Bu dünyada fazla zamanımın kalmadığını hissediyorum. Aslında müminler ölmezler. Bir yerden diğer bir yere geçiş yaparlar. Şu bedenim ihtiyarladı. Ruhumu taşıyamıyor artık. Ölecek olan da... ...benim şu fani cesedimdir. Sana son olarak bazı şeyleri söyleyeyim. Can kulağıyla dinle beni. Dinliyorum baba. Bak... Ticaret yapıyorsun İnsanlara faydalı olmak Niyetiyle ticaret yap İbadet sevabı da alırsın Aldatma da Aldanma da. Karşındaki şahı kim olursa olsun Ticaretini kaidesince yap İtma her şey. Ticareti usulüne göre Yapmak her şeydir Karşılığını almadan malını teslim etme Miktarı ne olursa olsun Karı küçümseme bir kimseye vereceğin malı geciktirme Bol kazanç arzusuyla veresiye kapısını açık tutmak çıkar yol değildir İşleri giderse Allah'a kulluk edip Kötü giderse kullukta kusur yapmak İyi bir Müslümanlık değildir Böylelerinin dünya ve ahiretleri hüsrandır Fakir ve fukarayı küçük ve hakir görme her şeyini Allah avval et. Ticarette niyetin düzgün olduğu gibi amelinde düzgün olsun. Zinhar, zekatını ve öşlünü ihmal etme. Hersine benim yaptığım gibi. Ticaret mallarını, elindeki çeklerini, senetlerini, paralarını ve hanımındaki zinet eşyası, altın, gümüş, ne varsa hesabını yap. Topla Borçlarını bu toplamdan çıkar kalanın yüzde iki buçuğunu Zekat olarak ver İslamiyetin zayıf olduğu zamanlarda Zekat kadar da Mali cihatta bulunmak Farzdır Zekatın verileceği yerler bellidir Fakat oğlum İlle de sen Dinimizin gelişmesi Ve Müslümanların sayılarının Çoğalması için Gayret edenler var. Bunların da en ihlaslısını seç bul. Şüpheli şeyleri yemekten içmekten kaçın. Hazreti Bu Bekir efendimize bir kase süt ikram edilmişti. Sütü içtikten sonra aklına geldi ve sütü ikram edene... ...bu sütü nasıl kazandın diye sordu. O da fala bakarak kazandım deyince... ...iki parmağını boğazına sokarak... ...iştiği sütü... ...zorla çıkardı... ...sonra... ...canımın çıktığını zannettim diyerek... ...kektiği sıkıntıyı ifade etti... ...ve... ...Allah'ım... ...falcılık kazancıyla alınan... ...ve bilmeyerek içtiğim şu sütün... bağırsaklarıma kadar... ...girebilenlerinden... ...sana sığınır... ...ve senden affederim diye... ...dua etti... Babacığım çok güzel söylüyorsun ama kendini yormasaydın. Yok, yok oğlum. Allah'ın nimetlerine şükrederseniz. Allah nimetlerini daha da arttırır. Faizle kumarla ve falla kazanılacak paralardan hayır gelmez. Bilhassa Müslümanlarla ve İslam ülkelerinde yapılan alışverişlerde. Faizden şiddetle kaçın. Haram yeme, haram kazanma. Abdullah İbni Ömer Beliniz bükülünceye kadar namaz kılsanız Beyaz gül gibi ağırıncaya kadar oruç tutsanız Haramlardan sakınmadıkça Namazlarınız ve oruçlarınız kabul olunmaz buyururdu Her şeyin sahtesi vardır Unutma Namaz kıldığı Oruç tuttuğu halde insanları aldatan Alışverişinde hile yapan Sözünde durmayan insanlara da rastlayabilirsin Şaşırma Fakat bunlara aldanma Kimsenin dış görünüşü seni aldatmasın ah, Uzun bir yolculuk yapmadığın Komşuluk etmediğin Alışveriş yaparak ahlakını öğrenmediğin kimselere de Kefil olma Başkasına da tavsiye etme Sabahleyin dükkanını besmeleyle aç Besmelesiz açarsan Şeytan seninle birlikte içeri girer Yemekte de böyledir Borçlarını vaktinde öde Fakir müşterilerine yardımcı ol Cuma günü cuma vaktinde Alışveriş yapma Oğlum Buyur baba Adımı kötüye çıkarma en mühimi... Müslümanların adını kötüye çıkarma. İmanlı tüccar ol. Dürüst tüccar ol. İnşallah yüzünü kara çıkarmayacağım baba. Şu son nasihatlerini teybe aldım. Onları tekrar tekrar dinleyeceğim. Belki beraber de dinleriz. Oğlum... Hiç olmazsa pazartesi ve cuma geceleri... Yasin'i şerifi oku. Benim ve geçmişlerimizin ruhlarına bağışla... Sık sık da yatılı Kur'an kurslarında... ...Kur'an hatimleri indir. Bu vesileyle de... ...oralarda okuyanlara... ...Allah'ın dinini ve kelamını... ...tahsil edenlere yardımcı ol. Kaza ve belaların defi için... ...sık sık kurban kes. Sen hiç merak etme baba. Ben bunları şimdi bile yapıyorum. Özün sözün doğru olsun... Üzerine aldığın her şeyi iyi yapmaya çalış. Kötü huylu ve fitnecilerle dost olma. Sana ait olmayan bir paketi veya zarfı açma. Sana emanet edilen bir sırrı başkasına verme. Arkadaşlarımla iyi geçin. Somut olma. Ayıp araştırma. Kim tutma. Haset etme. Ara açma Bugünün işini yarına bırakma Diğer kardeşlerimi Torunlarıma Ve gelinlerimi çağır Hepsi toplansınlar Onlarla da konuşmak isterim Olur baba olur Kendini bu kadar yorma yeter artık baba Eğer yetişemezlerse Dediklerimi onlara da aynen aktar Olur baba Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Baba Allah'ım Zaman hayli ilerledi Alametleri iyice belirdi Kıyamet hayli yaklaştı Ahir zaman fitnesinden Deccal fitnesinden Ölüm ve fitnesinden Kabir azabından Dünya ve ahire sıkıntılarından Gafil kalpten Dostlarını ve sevdilerini bilememekten Seni ve sevdiklerini sevememekten Sana sarım Beni, evlatlarımı Ve ümmeti Muhammed'i burnadan Sen koru ya Rabbi Amin Amin. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Emniyetli, doğru ve Müslüman bir tacir, kıyamet günü peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Yenmesi haram olan şeyin satılması da haramdır. Karışık mal satarak halkı aldatan bizden değildir. Satış sırasında yemin etmekten sakının. Zira o önce çoğaltır sonra onu mahveder. Kim ayıplı bir malı açıklamadan bilerek satacak olursa Allah'ın buzundan ayrılamaz ve melekler de durmadan ona lanet ederler. babanın oğluna nasihatleri.